İşte kişi saltanatının mülkünü tanıdıktan sonra öğrendikten sonra o saltanatı ve mülkü üzerinde mutlak tasarruf sahibi olduğunu öğrendikten sonra, bildikten sonra, yaşadıktan sonra neden korksun, kimden korksun? Şimdi buradaki yaşamamız madde yaşantısı olduğu için kısıtlı bir yaşantıdır. Burada insan kendini ne kadar çok bilirse bilsin, kendini ne kadar geniş boyutuyla tanırsa tanısın ama beden kaydındadır. Yani beden, ha, beden kaydındadır derken akıl boyutunda değil yalnız bu beden kaydında olması. Fiziksel manada beden kaydındadır. Yoksa aklı beden kaydını almak için değil onlar için. Aklı, aklı tamamen genişlemiştir. Aklı kül hükmüne gelmiştir. Ne kadar aklı kül hükmüne gelse ama beden yine kayıtlıdır. Ama o kişi bu beden değildir. Gerçek hali beden değildir. Bunun dışında da değildir, içinde de değildir. Bu ayrı mesele. Ama dünyanın sistemi icabı burada kayıtlıdır. İşte ne zaman bu beden kaydından kurtulur, gerçek hayatına o zaman başlar. Buradaki yaşantının aldığı isim hikmettir, ahiretteki yaşantının aldığı isim kudrettir. Ahirette kudret meydana çıkar. Kişi buradaki kudretini yine kullanır ama sınırlıdır buradaki kullandığı kudret. Ahirette bu sınırsız olacak işte. Nasıl hani cennette diyorlar ya aklından geçen önünde ağzında hemen kuş olacak düşmüş olacak işte bu nasıl oluyor? Kudret hükmü meydana geliyor ve kudretle bu oluyor cenab yedi vasfı sıfatı var ya, kudret, sıfat-ı diye hayat-ı kudret, kudret tahakkuk edecek işte orada. Burada da ediyor, etmiyor değil burada bu yapılan işlerle kudret de oluyor. Ama buradaki kudret buranın çekeceği güçte bir kudret. Burada şimdi kudret fazla bir kudret olsa çekilmez, kullanılamaz yani. Kaydırılır, nefsaniyete kaydırılır. Işte bu gibi insanların yani birinci kategoride olan İnsanların yaşaması, ahiretiyle dünyası arasında fark yoktur. Yalnız fark, hikmetin ortadan kalkıp kudretin ortaya çıkması şekliyle. Anlaşılır Hadi, ve bak, yaşanır. Bakın, ya bak, i̇şte bunlara sınır olmaz. Bunlar yaşantılarını böyle sürdürürler. Ahirette ee, bunların cennete gittiklerinde kendilerine e, yapılacak olan yani kendilerinde meydana gelecek olan vücut yapıları gittiği yerin malzemesine göre olacak bir yapıdan meydana gelecek. Nasıl ki şimdi dünyadayız, dünyanın ana malzemesi toprak toprakla intibak edebilmesi için topraktan bir vücut elbisemiz var. Ama dünya yaşantımız sona erdiği zaman kişi nereye gidecekse hangi mahalle gidecekse o vahalliğin ana maddesinden, malzemesinden kendine bir vücut yapılacak. Eğer bir de dünyada değil de ayda meydana gelseydik, belki daha büyük varlıklar olarak yaşayacak. Veya daha küçük varlıklar olarak yaşayacak. Şu ölçülerimiz, dünya sisteminin yaşamının ölçülerine göre en uygun olan tip modeldir. Çünkü burada sınırlı e, bir metraj vardır, metrekare vardır. İnsanlar belirli bir yaşantıları vardır. Eğer bizim burada vücutlarımız ikişer misli olsaydı ikişer misli yemek yiyecektik. İkişer misli eve ihtiyacımız olacaktı. İkişer misli her türlü şeye ihtiyacımız olacaktı. Dolayısıyla daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz, daha çok dünyaya çalışmamız gerekecekti. Öyle bir e, kullanışlı vücut verdiler ki bize en ideal ve en çok randıman veren bir vücut geldi. Hem az masraflı, hem az masraflı hem de çok verimli bir vücut verdi. Bilhassa beyin boyutundaki verimi sonsuz verilir. Işte cennetin mahalli çok büyük, çok geniş olduğundan cennetteki insanların boyları çok büyük olacak. Oraya giderlerin boyları çok büyük olacak. Mimeti de Mimeti çok bol. Bitmesi diye bir şey söz konusu değil. Ayrıca kişinin manyetik gücüne göre, yani dünyada e, ürettiği güce göre cennette muhtelif bedenlere ayrılabilecek. Hatta bunu yetmiş bedene kadar çıkarabilecek. Ya burada da işte o. Bir bakıyorsun o kapıda da o kapıda da hepsinde görülüyor. Gibi. Bölünmek sureti. Her yerde aynı ile. Aynı ile vaki olmak suretiyle. İşte bu, cennette çok rahat olarak ve devamlı olarak yaşanacak bir şey. Cennetin bir ucundan bir ucuna dilediği anda gidip gelecek. Cennette e, insanlara, cehennemden çıkan, en son insana verilecek bir cennet büyüklüğü, bu dünyanın on misli büyüklüğü. Yani en düşük en düşük cennet nimeti alacak olan kişi, bu dünyanın on misli büyüğü. Bir kişiye. Çok çok bir şey şey bir çok en çok düşüğü var. bu, en basiti bu. Evet. Basiti bu. Ama evet. o çok gibi görünen burada o basit şey yani orada çokmuş gibi görünen bakacak ki kendi üstünde daha neler var. Çok Eyvah diyecek. Evet. Ona pişman olacak yani. Evet. Koşu, evet. Koşu, evet. evet. Evet. Kalacak evet. ha. Buradaki evet. çok fakirlik hükmünde olacak evet. işte evet. İşte dolayısıyla birinci kategoride olan kimseler, kendilerini bilen, bulan kimseler için ahiret diye bölümle parçalanma diye bir şey söz konusu değil. İlk etapta fiziksel beden kendinden ayrılacak. Fakat kendinin ruhani varlığı dediğimiz, manyetik alanı, manyetik vücudu, varlığı dediğimiz vücudu varlığıyla hayatını sürdürecek ahirette. Ama bu yine onun kendi öz varlığı değil. Ama oradaki hayatın devamı öyle sürdürülüyor. Kişinin öz varlığı kendi aklıdır. Kendinin ne şekilde kabullenmesi, bilmesi, bulmasıdır. Kendi öz varlığı salt, tertemiz bir varlıktır. O da hakkın varlığından başka bir varlık değildir. İşte e, ana rahminde, 120. günde teşekkül etmeye başlayan beyin ve beyinden, beynin e, yansıması suretiyle Meydana gelen beden, o bedenle tekrar kendinin aslına dönmesi, öğrenmesi, onun e, sulh, şıkır ve huzura kavuşması. Yani aslını bulması demektir. İşte bu devreyi tamamlayan kimse demektir. Artık bunun fırak, firak, ayrılık, uzvaktik falan diye bir şey düşünmesi cehennem diye onun için bir mesele olması söz konusu değil. Korku, heyecan diye bir şey olması söz konusu evet, değil. Hayranlık. O baştan hayranlık <gülüyor> gelir. Sonra o da geçer. Kaba karşıya gelebilir miyiz? Tamam da tam evet, öyle evet, de deriz. Evet. evet o daha başka bir evet, evet. şey. Bakan halinde. Şimdi, şimdi, tabii tabii. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. De, şimdi Arkadaşlar kendini o. bulan kişi <gülüyor> değil mi? He. İşte kendinin de ruhu killi olduğunu idrak etti. Şimdi ruh killi genelde bir ruh killi var. Evet. Kendi yapısının da bunun dışında bir yapı olmadığını idrak etti. İşte o zaten daha dünyada oluyor o hadise. Dünyada ondan kurtuluyor. Ruh killi ile birleşiyor. Birleşiyor derken yapışıp e, bir çuval unun içerisine diğer bir kilo unu tekrar döküp tamamen karışmak şekliyle, karıştırmak şekliyle değil o ruh külliğinin içerisinde bir varlık olarak hayatını sürdürüyor ama ruh külliden kopuk olarak bir varlık değil burası çok enteresan bir yer gerçekten yani ruh külliğinin dışında da değil, içinde de değil yani ruh külliğinin dışına da çıkmış değil içinde de kaybolmuş değil çünkü de bir bireysellik hükmü meydana geldi mi, çocukluk vasıtasıyla, bir kişilik terkip meydana geldi mi? Ha, i̇şte bu terkibin yok olması mümkün değil artık. Öldü dediğimiz, yok oldu dediğimiz şey, bizim hayalimizde olan şeydir. Hiçbir varlık, insan ismiyle, yapısıyla dünyaya gelen hiçbir varlık, bu varlığın bir daha yok olması mümkün değil. İster mümkün olsun, ister kafir olsun, ister Müslüman olsun, ne olursa olsun, Bireysellik hükmü almışsa, kendinde bir şahsiyet meydana gelmişse, bunun yok olması mümkün değil. Ancak işte, ahirete geçtiği zaman oradaki yaşantıları söz konusu. Şimdi birinciyi anlayabildik mi? Ruh külliden geldi, kendini bir varlık olarak, ayrı bir varlık olarak kabul etti. Sonradan baktı ki ayrı kabul ettiği varlık kendinin aslı değil, bu hayali bir düşünceymiş. Kendinin aslı, aklı kül, nefsi kül. Rukül, ondan ibaret olduğunu anladı ve ondan birleşti. Yani birleşmesi idrak safhasında olan bir birleşme. Hiç ne olduğunu anladı. Kendi varlığını bildi ama kendi varlığı yok olmadı. Burası çok ince mesele. Nefsi varlığı yok oldu. Ayrı diye zannında hayalinde meydana gelen varlığı yok oldu. Vehm gitti. İşte ölmeden evvel ölme o noktada tamamlandı. Kendinin gerçek hüviyeti, gerçek hali ortada kaldı ki o da aslıdır. Aslı aslıdır zaten. Aslının bir daha aslı olmaz. <gülüyor> aslı kendisidir zaten. Yani beyin hücreler gibi. Her ne kadar müsafez görüyorsunuz aslı gibi. Beyin. Yine beyindir. Hücreler nasıl ayrı ise ama beyinden ayrı bir şey değil. Ama her hücrenin kendine has bir hüviyeti var yine de. O beynin içerisinde kaybolmuş değil o hücreler. İşte insanlar da bütün alemde bu şekilde yok diye bir şey yok. Hepsi var, hepsi mevcut. Yalnız o mevcudun dışında olan ayrı bir mevcut değil. Evet. Burası çok mesela. Evet. Şey. İşte böylece kendini bilirse bir kişi ahirete geçtiği zaman onun için sorun yok. Buradaki hayatı sona erecek ki buradaki hayatının sona ermesi onun için hiç ilgili bir şey değil ermiş ermemiş, hiç mesele değil. Bir, yer, bir, bir yerde hürriyetine kavuşmak, daha çok rahat etme. Ama bu cesetler gittikten sonra arkada kalanlar o için ağlar, bağır, hasret kalır falan. O ayrı şey, o onların problemi. <gülüyor> problemi, <gülüyor> <Hiç> problemi <gülüyor> i̇çin. Kaç tane kaç tane ise. Şimdi sabır sürsünüz. ya. Tamam, ne gibi biraz bu tavaldasını Şimdi kaç taneyse? böyle Ondan bir yaşantı var. Mu? Şimdi bir tamam, var. Bir alacağım bir alacağım alacağım Şimdi bunu dışında. için mi? Ekmacı bugün yiyeceğiz. Evet, tamam canım. Bari Hep saatlerde kum bunun dışında ikinci bölümde bölükte olan kimseler dünyaya geldiler, haktan ayrıldılar kendilerine bir suret aldılar vesilesiyle haktan ayrıldılar kendileri ayrı müstakil bir varlık zannettiler ve bu zamda kaldılar hayatlarını böylece sürdürdüler. Aslında burada tanıyamadılar gerçek varlığının ne olduğunu idrak edemediler ve de kendilerini beden olarak zannettiler kendilerini şu bedenden ibaret olduğunu katiyetle ve mutlak olarak zannettiler. Diğerleri bundan geçtiler. Ama onlar bunda kaldılar. İşte o zaman ya hey maveyle o zaman topar işte. Neden? İşte Hazreti Peygamber'in bize kendini çatlatırcasına mübarek patlatırcasına ümmeti için uğraşması 23 senesinin hiçbir vaktini e, konuşmadan geçirmemesi hep e, şeyde bulunması Şefaat. şefaatte bulunması terbiye etmesi hep başımıza gelecekleri evvelden bildiği için, gördüğü için, yaşadığı için ne diyordu Mahşe, e, kabre girdiğiniz zaman yılanlar, çıyanlar sizi yiyecektir, diyor. Ve bu iş gerçekten böyle olacak. Eğer kişi kendi kişiliğiyle ahirete göçmüş ise, ölüm hadisesi onda vuku bulmuş ise, diğerinde ölüm hadisesi vuku bulmuyor. Evet, o da öldü demiyor ama, cesedi, ruhu birbirinden ayrılıyor ama, onun şu ölüm hadisesi değil. O yaşam hadisesi hatta onun için, birim hadisesi. Onun ölmesi de şöyle, manyetik alandaki o mıknatıslık çekicilik durumu oradan gidiyor. Yani manyetik bedenindeki çekicilik gidiyor. Ceryan kesiliyor. Beden artık hareket edemez hale geliyor. Ruhani yapısıyla yaşantısını sürdürüyor diğeri. Ya Ölüm hadisesi bu. Ama şundan ayrılıyor artık yani. Bu mıknatıs nasıl Demirleri, kendi rahatsızları çeker meydana. Mıknatıslı gücü gittikten sonra dağılır gider onlar. Yani, başka yöne çeviriyor. Şey başka bir bir şey diyor, bitiyor işi. Ama bunun için mesele değil. Yani bundan ayrılması veya ayrılmaması mesele değil. Onda bir tesir meydana getirmiyor. Ama diğerinde bu hadise çok büyük şok tesiri yapıyor. Şimdi o kendini gerçek beden olarak kabul etti ya hayatında. Ve bu bedenine bağlı olarak varlıkların olduğuna da kanaat getirdi ya. Benim oğlum dedi, Aram dedi, babam dedi, evim dedim, alım mülküm dedi. Bunlardan kurtulmaya çalışmadı burada. Öteki bütün gücünü bunlardan kurtulmak için hasretti. Verdi ve kurtuldu. Ya, ha, bu işte zarur oluyor. Bu bütün varlıklarda olacak olan şey. Şimdi neticede ölüm hadisesi geldi çattı buna. <gülüyor> ölüm hadisesi gelmeye başladığı zaman bu işi anladı. Hı, Uyandı. Çünkü baktı ki beden gidiyor elde. Bedenin gittiğini görünce ha bu benim varlığım değilmiş diye şok etti kafada. Ama baktı ki artık yapacak bir şey yok. Dönüşü olmayan bir yola girdi. Artık gidiyor. Yavaş yavaş ayaklarından çekiliyor. Ruh boğaza geldiği zaman, tövbesi kabul olunmaz diyor orada. Artık. Çünkü idrak sahasına geldi, elini ayağını kullanamaz hale geldi mecburi pişmanlık yani oradaki pişmanlık isteyerek severek olan pişmanlıktır geçerli olan tövbe kapıları kapanıyor işte o zaman onun için. Bu arada tövbe etse ne olur etmese ne olur o da ayrı dava ama etse tabi daha iyi olur başka. Şimdi biz onun ayrımına girmiyoruz. Şimdi buradaki şahıs kendini şahıs olarak kabul etti dünyada ayrı bir fen ayrı bir varlık olarak kabul etti ve Hayatını öyle sürdürdü. Sürdürmesinin neticesinde de ölümü aynen onun başına öyle geldi. Yani buradaki kişinin akıl yapısı, düşüncesi neyse ahiretteki de akıl yapısı, düşüncesi odur. Akıl boyutundaki değer yargıları değişmiyor. Değişmesi mümkün değil. Yok olması da mümkün değil. Vücut aradan kalkıyor fakat kişi yok olmuyor. Bundan sonraki hayatını ruhani hayatıyla sürdürüyor. Yani manyetik alan varlığıyla buna ruh yapısı diyorlar eskiler. Şimdi buna manyetik alan deniyor işte. Şimdi bu yaşarin olan bir kimse yatakta ölüm yatağında ruhu ile cesedi ayrıldığı dilinde. O ruh dediği o kişinin o izafi belli izafi varlığı o cesedinden bir türlü kopamıyor kopamıyor bir türlü. Neden? Çünkü onu ana varlık olarak gördü kabriden benimsedi ve onu kendi zannetti. Kendi zannettiği için şey ondan kopamıyor. Ve kabire götürmeye gelen kişilerin ayak seslerini de duyuyor, konuşmalarını da duyuyor, hepsini duyuyor. Ancak aracı olmadığı için cevap vermesi mümkün olmuyor yani eli ağzı dili. Çünkü çünkü oradaki yaşayanlar ondan anlaşabiliyor <gülüyor> ancak. Aracı aracı. Aracıya aracı. bağlı. Eğer onun haline şey olan birisi, ağyan olan birisi olsa onu duyar, konuşur, halini de anlar. Vallahi burada gösterebiliriz. Ya. o ağya sözde ama şey duyar. Talkını duyar. Yani imamın verdiği talkını duyar ama imam ne yaptı lan <gülüyor> Genellikle yok. Yok. işte yapamıyor Biliyoruz. yani aracı yok. nedeni olmadığı için cevap veremiyor. Cevap veremediği için onlar da yok hükmünde zannediyorlar. Alış var, var veriş yok. yok. Işte eee yeri gelmişken belirtelim. Cenaze namazında Fatiha'nın okunmaması bu yüzden. Yani Fatiha en geniş manada en güzel şekliyle hal olarak yaşanıyor orada. Okunması da gerekiyor. İşte Fatiha'nın vermek istediği bu zaten. Kendini tanı diyor. Ben alemlerin Rabbiyim diyor. Kendini tanı diyor. Elhamdül. Hamd etmesini öğren, övmesini öğren diyor. Yani benim nasıl işlerim var bak gör. Yaşatıyorum, öldürüyorum. Ben hem hay, hem kayyum, hem mühüt, öldürürüm diyor. Fatiha'nın içerisinde ne varsa en güzel şekliyle orada yaşanıyor. Tekbirler ayakta alınıyor. Secdesi yok. Niçin? İşte biz gerçekten kendimizi tanıma yolunda çalışırsak bunların yani dinin surette yaptığı şeyler aslında tamamen içe dönük yaşantılara hazırlıyor insanı. İşte kendini bilmeyen bir kişinin Ruhunun cesedinin birbirinden ayrılması neticesiyle oradaki hayat son buluyor. Şimdi kabre koydular cesedi. Üstüne toprakları örtmeye başladılar. Aynen hayatındaki gibi kişinin o sıkıntıyı çekiyor. Oluyor. Aynen. Ceset ceset bir şey duyuluyor ki zaten. Ceset bir şey duyuluyor ki zaten. Burada da ceset bir şey duyuluyor. Duyan ruh, yani ruh cesedi harekete getiren iç malzeme. Yatakta yatıyoruz, cesetimize bir şey oluyor mu, bir ızdırap geliyor mu, yani kesiliyor mu bir tarafı ama rüyada ayağımız kesiliyor, kolumuz kesiyor, ağlıyoruz, üzülüyoruz, sıkılıyoruz. Ama cesedimiz mışıl mışıl uyuyor. Demek ki bunu duyan ceset değil. Ancak biz cesetten aldığımız için, ceset yollu aldığımız için sıkıntı yacı, cesette zannediyoruz işi. Aslında cesette bir şey yok. İşte bu sıkıntıyı ıstırabı duyan ceset değil. Cesedin kendine asli varlığı yok. ile kain ve onda hayatiyetini sürdürüyor. İşte toprak altına girdiği zaman o ceset ne olacak? Yani her şey aslına döner hükmü. Orada da meydana gelecek. Topraktan geldi. Toprak kısmı toprağa gidecek. Su kısmı su olup gidecek. Kanları, içindeki su kısmı. Ateş kısmı, havası ateşe gidecek. Havası, nefes havaya gidecek. Parçalanacak, gidecek. Ancak bu gidiş esnasında o et, kemik denilen varlıkta belirli bir malzeme var. Enerji var, besin var, gıda var. <gülüyor> Ki insan bedeni besinlerin en güzeliyle beslendiği için en nefis bir gıda oradakilere ziyafet oluyor işte. Burada poluklar içerisinde saramadığımız, canımız, yerimiz dediğimiz bu et, kemik yığını oradaki varlıkların en büyük ziyafeti oluyor. Evet. O, tabii. Nasıl hani Mevlana Hazretleri'nin o öleceği zaman sarsıntı olmaya başlamıştı. Eee yani <gülüyor> sabret büyük bir lokma geliyor sana diyor. Yerli yerinde, anlaşıldığı zaman yerli yerinde gerçek hükrü meydana çıkıyor. Manyetik yani, <gülüyor> <bir gülüyor> varlığın o cesediyle birlikte, onun biraz üstünde. Yani içinden çıkmış içine giremiyor artık. O hüküm gitmiş kendinde. İşte orada yukarıya da gidemiyor, aslında bilemiyor çünkü. Kendini o olarak kabulleniyor. İşte diğeriyle farkı o. Diğeri kendisinin ne olduğunu biliyor ve aslına intikal ediyor, gidiyor, kendi olarak yaşıyor. Ama diğeri kendinin kendiliğinin farkında değil. İzafi varlığıyla kendini var sandığı için aslından haberi olmadığı için bir yere gidemiyor. Kendinin aslının ceset olduğunu bildiği için o şekilde kabullendiği için ondan ayrılamıyor. Nasıl ki oradaki böcekler, kurtlar bu gerçektir. Hayal değildir söylenen sözler. Ayağını, beynini, aklını vücudunu, midesini yemeye başlıyor. Oradaki böcekler, kurtlar. Bunların hepsini duyuyor, işitiyor ve o acıyı yaşıyor. Cehennem çukurlarından bir çukur dediği işte bu. Ta ki o beden bitinceye kadar bu hissi hissediyor. Çünkü ayak dediği kendi ayağı. Kabullendi ya, Vücut dediği kendi vücudu. Beden dediği kendi bedeni ve bundan da kopamadığı için orada yenen şeyleri kendine ait sandığından yani elinden gittiğini gördükçe azaldığını gördükçe gerçek bunları böyle zannettikçe o acıyı duyuyor onu. Acıyı duyuyor zaten başka bir şey Dışarıda olmuş içeride olmuş. Ama onunla birlikte yaşadığı için diğerinin de etini kemiğini yine aynı böcekler yiyor. Fakat o bundan mütesir olmuyor çünkü ondan kopmuş o ziyette zaten. İrtibat yok gençlik. Yani. İrtibat yok. Varlığı yokluğu zaten o için müsavi. Aradaki farkı olmuyor işte. Dolayısıyla uzun süreler onu yani onun izafi ruhu o ceset bitinceye kadar oralarda dolaşıyor. O kabrin içine giriyor. Kabirde hayatını sürdürüyor. O kabrin sıkışıklığını, darlığını hissediyor. Tamamen o hapishanedeki yaşamını sürdürüyor. Ve de mutlak yaşayarak bunu. Ve de işin tuhaf tarafı dünyada insanın başına bir sıkıntı gelir. Bir müddet o geçer. Başka bir iyilikler gelir başına o sıkıntıyı unutabilir. Orada böyle bir şey de yok. Yani başındaki hadiseyi unutturacak başka bir hadise de zora gelmiyor. Çok müthiş bir şeydir. Çok müthiş bir şeydir. Kendini bilemeyen bir kişinin kabir hayatı çok müthiş bir şeydir. Neticede o orada iyice bittikten sonra bakıyor ki artık bu varlığı onu da kaybetti. Tamamen kaybetti. Acılar içindeyken hiç olmazsa bir varlığın var zannediyordu yine de. Ama yendi, çürüdü bitti. Arada uzun şeyler geçti. Artık onu da unutuyor orada. Nihayet ay semasına kadar yükselebiliyor. Yani ayın altında kalıyor ki ay dünya arası cehennemdir. Bu ara cehennem hükmünde olan ruhların barındığı yerde. İşte o ruh kendini ayrı bir varlık olarak zannettiğinden, zannıyla yaşadığından ve hayatında gerçek varlığını idrak edemediğinden, el-e stüb hükmünü yaşayamadığından, kendini ayrı bir varlık kabul ettiğinden, işte kendisinde meydana gelen bu düşünce neticesinde cehennemi meydana geliyor. Duygularıyla yaşadığı, kendi varlığıyla, nefsaniyetiyle yaşadığı, tabiat hükümlerine tabi olarak yaşadığı, kendini beden zannetti. Dolayısıyla onun cehennemi meydana geldi. Cenab-ı Hak ben sizi yakıcı değilim diyor. Siz kendi yaptıklarınızın neticesini, karşılığını göreceksiniz diyor. Hani Behlül hikaye vardır anlatırlar. Elinde bir kürek bitmiş. Abisi de e, Sultanlardan Harun Reşit dönerken batmış yine <gülüyor> elinde kürek dönüyor. Ya Behlül, Latife yolda takılıyor. Nereye gittin? İşte cehenneme gittim diyor. E ne yapacaktın? Ateş alacaktın cehennemden diyor. Ateşle hazırdı biraz. E peki boş. Yok dediler, vermediler diyor. E nasıl olur diyor. Ben de sordum onlara. Nasıl olur? Burası cehennem. Ateşle dolu değil mi dedim diyor. Yok dediler diyor. Herkes ateşini kendi getirir buraya dediler dedi diyor. <gülüyor> İşte, işte eğer iki gruptan ikinci gruba dahil olursak yani kendimizi bilmeden bu hayattan ayrılırsak gerçek aslınıza varamayıp da ayrılık hükmünde bir hayat sürdürerek hayatımızı yaşarsak dolayısıyla işte o sürüler gibidir onlar belki daha da aşağıdırlar hükmüne tabi oluruz o sınırın içerisine gir gireriz ve öyle hayatımızı sürdürürüz işte yapılması gerekli neyse onu acilen ve mutlak yapmak gerekiyor. Çok evet. Işte insanın tek sermayesi var zaten. Tek varlığı tek sermayesi Yusuf var. O da zamanı. O da zamanı. Işte insanoğlu dünyadaki zaman süresini Gerçekten çok iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü en mühim kişinin kendine göre olan, en mühim yeni dünyaya gelmiş olan bir çocuğun önünde daha geniş imkan var. Ama onun hayatı, onu ilgilendiriyor. Bizden sonra gelecekler onların hayatları. Bize lazım olan şu içinde bulunduğumuz anı, hayatı değerlendirmek için bizim olan bu an. Geçenler geçmişler zaten. Kendilerine has olan hayatlarını kurtardılar, kullandılar veya kullanamadılar geçti. Ama şu anda yaşayan kim varsa en büyük şansa onlar sahip. Geçen geçti. Yaptı veya yapamadı o bitti. <gülüyor> Gelecek ise meşhur kim gelir kim gider o da ayrı dava. Ya gelir ya gelemez. Ama kim bugün hayatta ise kim bugün hayatta ise en büyük lütfa onlar sahip. Ama kullanabilirlerse. Tabii. Şimdi netice olarak bağlayalım. Birinci gruptaki insanlar haktan geldiler. Kendi gerçek varlıklarını idrak ettiler. Ve izafi benlikleri yok oldu. Hakka gittiler. Hakla hak oldular gittiler. Onlar için ahiret diye bir şey söz konusu değil. Yani cennet, cehennem, sırat, mizan, terazi falan diye bir şey söz konusu değil. Ebedi hayat. Yani. Ebedi hayat. Bunun için na ile ilin olsun. Bunun için ne diyorlar? Hani bir taife e, gelecektir. Mahşerin üstünden o kalabalığın üstünden yeşil kuşlar gibi uçarak geçeceklerdir diyor. Onlardır. Işte onlar bunlardır. Evet. Mahşerde birçok sümrenin gerçek halini anlatır Peygamber. İşte bunların hepsinin yerini bulup oturtmak lazım aslında. Ne diyor? Bazıları da hayvanlar gibi sürünerek geleceklerdir diyor. Işte bu da kişi eee hayatında Hangi hayvanın ahlakı ile özellikleriyle yaşamışsa ahiretteki bruneci kisme o hayvan sureti olacak. Kimisi diyor ayak topuklarına kadar ter içerisinde kalacak. Kimisi dizlerine kadar ter dönmülecek. Kimisi beline kadar, kimisi boğazına kadar ter içerisine girecek. Bu yani o şekilde mahşer günü yaşayacak diyor. Şimdi. Hayvanlar e, mahşerde iki tür. Birisi, gelmişken onu da ben söylüyorum. Birisi, dünyada hayvan olarak yaşamış, ahirete de hayvan olarak intikal etmiş varlıklar. Birinci zümre, birinci süpürde. İkinci zümre, dünyada insan olarak yaşamışlar, fakat insanlıklarını idrak edemediklerinden dolayı hayvan olarak Zuhura gelmişler, ahirette, vahşerde bariz sıfatlarıyla. sıfatlarıyla hayvan olarak Mesela kimileri paraya düşkün olur, karıncalar gibi fareler gibi yani maddeye düşkün olur, o şekilde gider. Kimisi sokucu zehirleyici olur, kalp krizi olur, yılan gibi sürünerek gelir. Kimisi domuz şekliyle gelir, onun haline uygun hayatı sürdürmüştür burada ağırlıklı olarak. İşte e, kim hangi ahlak ve sıfat üzerine ise o hükümle meydana gelir. Mislimci Hazreti Peygamber domuz eti yemeyin. Domuz etini yediği zaman kişi domuz etinden aldığı höcrelerle kendi bedenini beslemiş oluyor. Kendi bedenini beslediğinde beden onu alıyor, kan yapıyor. Kan beyne gidiyor, o beyne gittiği zaman e, domuzdan aldığı domuzluk ahlakını beynine götürüyor. Beyninde yerleştiği zaman domuzluk ahlakı, o kişiden de domuzluk fiili ortaya geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, domuz eti haramdır demesinin şey, gerçek şey, sebebi şey. bu. Ama diyorlar şimdi işte etinde <gülüyor> höcreler var, bakteriler var falan. Işte yani insan vücuduna girince zarar veriyor falan. O fiziksel zararı. O da zarar. Ama esas manevi zararı çok büyük kişide. Yani, İslam dinini gerçek incelersek ne yapın dedikleri ne yapın de, denilmişse onu mutlak yapmak lazım. Bilsen de bilmesen de ne yapılmayın tabii ne yapılmayın denmiş onu da yapmamak lazım. Bilsen de bilmesen de ama bunları bilerek yapmak tabii gayet güzel olur. İşte ikinci sınıfta böylece dünyada insan olarak yaşamış, ahirette hayvan olarak zuhur etmiş mahşerde çıkmış olan gruplar var. İki grup. Bunlar karşılıklı görsekler birbirlerinde. Dünyada hayvan olarak yaşamış, ahirette hayvan olarak e, çıkmış, görünmüş olan varlıklar birbirlerinden haklarını aldıktan sonra Cenab-ı onlara ölün hepiniz diyecek. Yani bütün hayvanlara ölün diyecekler. Haklarını alacaklar, onların ahiret hayatları yok çünkü onlar bitecekler. Toprak olun diyecek Cenab-ı Hesaplaşacaklar, helallaşacaklar. <gülüyor> Cenab-ı Hak onlara toprak olun diyecek. Onlar da hemen toprak olacaklar. Işte bunların toprak olduğunu gören, dünyada insan suretinde yaşamış ve hayvan olarak ahirette dünyaya gelmiş olan kişilerin söyleyeceği söz şu orada. Ya leyteni küntü türava. Biz de, keşke biz de bunlar gibi toprak olsaydık diyecekler. Ama olamayacaklar. Hayvan olarak gelseydiler, ölüp gideceklerdi. Açık ama ona razı razı oluyor. Yani. işte ona razı oluyorlar. Yani ya. bitirin Çünkü bitirin. görüyorlar, evet. görüyorlar onların işinin oh tertemiz sona erdiğini. Artık ondan sonra onlar için evet zevk yok ama üzüntü de yok. Azap da yok. Biliyorlar, ona razı oluyorlar. İşte bu sözü söylüyorlar keşke biz de ne olsaydı biz de dünyada hayvan olarak yaşasaydık da burada toprak olsaydık diyecektik. İşte velhasıl insanlık gerçekten kolay bir şey değil. Büyük mesuliyet. Büyük mesuliyet. insanlığın nasıl olması gerektiğini bizlere bildiren işte bazı kimseler yeng taşları çıkmışlar ve bu hususlarda birçok şeyler söylemişler, yol göstermişler. Biz de, biz de en azından bunlardan istifade ederek, hiç olmazsa onların işte belirli zamanlarda onları anarak, araştırarak, halleriyle hallenerek, kendimizi yetiştirme yoluna gitmeliyiz. Bu arada bunlardan bir tanesi de evet, bunlardan bir tanesi de bildiğimiz gibi azısı Mevlana'dır. Evet. Onun şiirlerinde, gazellerinde hep işlenilen nokta insanın kemale ermesi için insanın kemale ermesi için de gerekli olan enerjinin ismi de aşk, sevgi demişler. Aşk i̇şte Işte tamam. onun yıl dönümü dolayısıyla eee yazılan tamam. biz, de, biz, de. biz, de, biz de, yazılan küçük bir şeyi de süreden belirtelim o da bir hatıra olarak kalsın. Konya için ve Mevlana için yazılan 14 12 985 tarihinde şöyle deniyor. Konya malum olduğu üzere iki türlü ifadede. Biri Konya isim olarak biri de Konmak mahalli olarak. Konya, Konsana'ya falan yere, İnsana'ya şekliyle belirtilen fiil yönündeki ifadesi. Şöyle başlıyor. Gel Gönül Enginden Süzülüp Yere Doğru Yolumuzu Tutalım Bir Yüce Ere Doğru Coşkun Sele Kapılıp Giderken Deryaya Doğru Yorulup Bir Dala Konalım mı? Konya Konya Bir Şehre Vardı Uzaktan Yolumuz Kalmadı Gitti Sağımız Solumuz bir oldu Edna ile ulumuz. Burası neresidir? dedim Konya Konya. Mevlana dediler bir veşi vardır. Aşıklara her dem bulunmaz yardır. Dönlüne dolanlar elbet bahardır. Burası neresidir? dedim Konya Konya. Tebrizli şems parlamakta ortada. Cesedi kuyuda kendi alada ne olduğu bilinmez hala da burası neresidir? dedim Konya, Konya Sadreddin-i Konevi de vardır erlerden muhiddin geldi uzak illerden deryaya daldılar geçip göllerden burası neresidir? dedim Konya, Konya Mevlana'dan sardı bir aşk cihanı bulunmaz o demlerin anı, zamanı o meclis Dost edilmiş yarı, ayarı Biz de o meclise konalım mı? Konya, Konya Varlık gemisi dolandı dünyayı Yokluk sahiline geldi, dayandı O yerde kapalı gözler uyandı Biz de o yere konalım mı? Konya, Konya Öyle bir şehir ki şehirler hası Tutulmaz orada hiç aşıklar yası Okunur devamlı gönlün elif bağısı Seni unutmak mümkün mü? Ah Konya, Konya Yeşil tür ve alemi coşturduğu ezelde Ne değerler vardır oradaki güzelde Mevlevi'deki şiirde, gazelde Dostları toplayandır Konya, Konya Alaaddin'den bir bak aşağı Doyulmaz seyrine doğarken şafağı Bölük bölük geçer aşıklar kuşağı Biz de bu tepeye konalım mı Konya Konya Şebi aruz düğün gecesidir ölüm Bu oyunu oynayabilir misin gülüm Seni kapıp gittiğinde coşkun selim Sahiline attığı yerdir Konya Konya Mesnevi de dizilidir inciler Aşıklar bütün sırları inceler Kervanları bir güzel şehre indiler Bu indikleri yerdir Konya Konya. Mevlana dedi altı ciheti kapa Aklı olan varlığını hemen yaka Bu işler acildir hiç değildir şaka Gerçek konucu isen kendine Konya Konya Ufuklarda arama sakın güzeli Bilmez misin sen ezelisin ezeli Bu sırları gönlümüzde bildik bileli Bizdedir Konya Gel de Konya Konya Diğer bir tanesi aşıklar hakkında Aşıkların izi bulunmaz yerde Onlar düştüler ezelde bu derde Aşıklık varsa gerçekten serde ölmesi mümkün değil onların. Aşk nedir bilir misin güzelim? Tutulduğunda dersin ben ezelim. Bütün cihanı bir anda gezerim durması mümkün değil onların. Aşıklarla aşkın kemale erer. Böylece senle ben aradan gider Kalan bakidir gönül ne haber Gitmesi mümkün değil onların Varsa yoksa sevgidir hep işleri Bulunmaz alemde hiç de eşleri Yeseler her gün başlarına neşteri Ölmesi mümkün değil onların Gel gayretin varsa aşka yaklaş Benliğinden kurtulup hemen paklaş Yanıp kırmızı ol sonra da aklaş Kararması mümkün değil onların Başını bugün vermedikçe aşka Bulamazsın yol yoktur ondan başka Belki sana gelir bu işler şaka Şaka yapması mümkün değil onların Taderun'un yanmadıkça içerden Mutlak geçmedikçe sevdiğin her şeyden İnmedikçe çıktığın yüksek yerden sana yol vermesi mümkün değil onların. Girdiğinde bu meclise ilk defa mutlak bulursun gönlünde bir safa. Daha sonra kalır sendeki baka senliğini bırakması mümkün değil onların. Kendini bulunca alemden içeriği. Varlığını sarınca aşkın ateşi barınmaz önünde nefsin Menşeyi nefsini yaşatması mümkün değil onların. Yollar geçildikçe ateşi aşkla her yerde göremezsin sevdiğinden başka. Bu işe başlarsan gerçekten başla. Hayale dalması mümkün değil onların. Yavaş yavaş kemale ermek için Evvela hemen benliğinizden geçin Aş şarabından dolu dolu için Sakiliği bırakması mümkün değil onların Duyarsın sen de ciğerinde bir yanma Sakın o zaman kimliğini anma Geriye dönüp kalanlardan olma Seni bırakması mümkün değil onların Yürü hemen enginlere uçarak Varlığını seyret alemleri aşarak Mülkünde ebedi yaşa coşarak Seni üzmesi mümkün değil onların Eğer sana sen olmak istersen şifa Aşk ol aşık ol aşka eyle vefa Başka yok ancak böyle bulunur safa Aşksız yaşaması mümkün mü bizlerin Zaman gelir aşkın da biter amma Kuru kalsan da o günlere yanma bu öyle bir oyun ki aşkın biter. Sanma, aşktan ayrı kalması mümkün değil bizlerin. Evet, evet. Allah razı olsun. Diyerek evet.